Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hazata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum şu anda telefon hattında Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü ve Biyolog Emrah Çoban. Merhaba Emrah Bey. Merhaba. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, şu anda neredesiniz? Ka şu an Kars Sarıkamış'tayım. Kars Sarıkamış'tasınız. Zaten aslında... E İlk size arama sebebim de bu Sarıkamış'ta yapılmış ayılarla olan belgesel aracılığıyla son zamanlarda daha da fazla okudum sizin hakkınızda. Geçen iki hafta önce de bu programda birazcık konuşmuştuk o belgeseli. Artık dedik ki hani konuk edelim bari. Biraz ba yani başka projelerinizden de konuşacağız. Çünkü çok ilginç ve yaban hayatı korumayla ilgili çok projeniz var, araştırmanız var. Ama ilk başta o Sarıkamış'taki ayı belgeseli veya ayı araştırmanızla başlayalım. Biraz bahsedebilir misiniz? Aslında bu yırtıcı memelilerin araştırılması projesi onun için sadece bir kısmıydı. Bizim bozaylar üzerine yaptığımız çalışma. Biz 2011 yılında Türkiye'de ilk defa kurtları yakalayarak uydu verisi taktık. Tabii bunu yapmamızdaki amaç Türkiye'de karasal yırtıcı hayvanları üzerine yapılmış çok fazla çalışma yok ve her gün de basına yansıdığı şekilde neredeyse yırtıcı hayvanlarla insanlar arasındaki çatışma artıyor ve bu, biz bunun nedenlerini belirlemek için aslında hayvanları daha yakından izlememiz gerekiyordu. Bunun da şu andaki teknolojiyle en uygun yöntemi hayvanları yakalayarak oyunlarına GSM GPS tasmaları takıp onları bir ya da iki yıl boyunca izlemek ve bu şekilde hayvanların ne kadar büyük alanlar kullandıklarını, <gülüyor> hangi mevsimde hangi alanlara gittiklerini e, de belirlemek de hedefimiz. Bunu 2011 yılında ilk defa kurtları yakalayarak başladık ve 2012 yılında bu boz ayılarla devam etti. Ve bu şekilde de e, çalışmalarımız aslında bu yöne doğru kaydı bizim. Özellikle Sarıkamış üzerine yaptığımız çalışmalar. E, kurtlardan ilk aldığımız sonuçlar çok olumlu olunca e, ve <gülüyor> biz sürekli Neşiv Coğrafik'te de bu çalışmaları görüşüyorduk. Bizle ilgili bir belgesel çekerler mi, çekebilir misiniz? Hep bunları onlara söylüyorduk. Ve en sonunda onlar da buna karar verdiler. Ve boz ayılar üzerine... Bir bizim yapacağımız çalışmaya da dahil olmak istediler ve onlar bizim uydu vericisi çalışmamıza kameralarla destek vermek istediler. Aslında serüvan böyle başladı. Tabi serüvanın bir adım başı da dernek başkanımız Doktor Dr. Şekerci oldu meşhur coğrafik tarafından Yılın kâşifi ve yılın risk alan bilim adamı seçilmesiydi. Ha, o da tetikleyici bir faktör oldu bununla ilgili. E, peki e, nasıl bir şey yaptınız? Yani hani kaç ile çalıştınız ya da e, çok ayı popülasyonu na, ne durumda Sarıkamış'ta Hı -hı. ya da o civarda? Şimdi Sarıkamış'taki ayıların durumunu öğrenmek için herhalde bir daha elimizde 3 ya da 4 yıl var. Bununla evet. ilgili çalışmalar sonlandığında ya da yeterli elimizde bilgi olduğunda bunu söyleyebileceğiz. nasıl soruyla ilgili bir şey. Evet. Ne kadar ile çalıştık? Bu 2012 yılında 11 tane ayı yakaladık. Bu sene de 4-5 tane ayı yakaladık. Bir tanesi yakaladığımız ayının aynısıydı. Yani aynı bireyi tekrar yakaladık. Hı -hı. Şu anda toplamda aslında 15 tane boz ayı yakaladık. Ve onları izlemeye devam ediyoruz. Ama bunlardan 3 tanesi boynundan uydu vericisini çıkarttı. Ayılar öyle bir şey yapabiliyorlar. Ellerini kullanarak e, boynundan tasmayı çıkartabiliyorlar. 3 tanesi tasmayı çıkarttı. Bir tane yakaladığımız zaten altı aylık bir yavruydu. Ona o video verisi takamadık. Şu anda hala izleme çalışmasına devam ediyoruz. Belgesel çalışmasındaki taktığımız kameralar ise bir hafta sonra hayvanların boynundan düştüğü için o kameralar hepsini bulduk. Ve o zaten bir belgesel haline geldi. Ee, sanırım bir tane e, dişi ayı e, bir yüksek bir yere çıkıp güneşin doğuşunu izlemiş öyle mi? Evet, <gülüyor> yani, yani yazısını onu... gördüm izlemedim ama. Evet, o çok ilginç yani bir dişi bozayımız böyle bir bazinin kenarına çıkıp güneşin doğu, yani o oradayken güneş doğmaya başlamış ve uzun bir süre orada kalmış. Güneşin doğuşu bitti, güneş yükseldikten sonra da kendisi tekrar doğadaki yaşamına devam etmiş. Ama orada bir böyle bir iki üç saatlik güneş izleri durumu var. Yani bu inanılmaz bir şey. Evet. Daha inanılmaz aslında. O belgeselde basına yansımadı. Biz ilk gün taktığımız bozayı. Nerede olduğunu bulmaya çalışırken Bozay'ı yolun kenarında bir yere oturmuş. Bizim dernek aracımız Bozay'ın önünden geçmiş ve bunu videoya almış onun kamerası. Aha, çok <gülüyor> o çok ilginç bir görüntüydü. Işte, bozay'ın kurtlarla karşılaşması, domuzla karşılaşması, diğer Bozay'larla karşılaşması bunların hepsi kaydedildi. Ama burada, burada çok önemli bir şey var bu kayıtlarda bizim dikkatimizi çeken. Burada <gülüyor> Bozay'lar Kuşburnu, Ahudu'da gibi çalı bitkilerinden olan meyveleri de yiyorlar. Ee, ama o meyveleri yerken o 200 kiloluk, 250 kiloluk bozayılar kesinlikle dallarına zarar vermiyor. Ve bunu onların boynundaki kameradan biz tespit ettik. Ancak insanlar da bunları topluyor ama biz hep kırıyoruz bunları. Biz şunun farkında değiliz. Ee, biz bunları kırdığımız zaman bir dahaki sene oradan meyve alma şansımız azalıyor. Ama bozaylar bunu bildiği için onu kırmadan, ona zarar vermeden o meyveyi yiyor ve ondan sonraki sene gidip yine aynı yerden o meyveyi yiyebiliyor. E, bu bizim çok dikkatimiz çekti. Böyle büyüklükte büyük cüsseli bir hayvanın e, buna zarar vermeden yemesi gerçekten e, bizim ne kadar zarar verdiğimizi gösteriyor aslında doğaya. Evet aslında hem o hem de güneşi izlemiş olması bile büyük bir olay yani. Onu da ne evet. kadar kaçırdığımızı de, da hatırlatıyor. Hani de böyle bir çalışma yapıldı onların... Bu oyunla kamera bağlandı ve biz dünyada bir ilki başardık burada. Normalde Nation Geoğrafik sadece kameraları bağlıyordu oyunlarına, Ama bizim öyle bir lüksümüz yoktu. Elimizde zaten 11 tane uydu vericisi vardı. 5 yani tane kamera geldi. Bizim toplamda bir ay içinde 16 bireyi yakalamamız gerekiyordu. Biz uydu vericileriyle kameraları birleştirdik. Ve bu şekilde dünyada bir ilki de gerçekleştirdik. Vericilerin bataryalarının altına kameraların kayışlarını taktık. Ve bu şekilde 5 gün sonra otomatik olarak kamera düştü. Hı hı. Ve cüveci boynunda bir yıl daha kalmaya devam etti. Bu da dünyada bir ikti tabii uygulanan değişim coğrafik tarafından. Ee, bir de sanırım böyle bir e, do, e, yaban e, hayat koridoru mu keşfedilmiş yani onların hani göç ediyor mu ya da hareket ediyor mu ayılar yoksa genelde çok aynı yerlerde mi e, yaşıyorlar? Yani, karasal yırtıcılar zaten çok büyük alanlar kullanıyorlar bunu literatür olarak biz biliyorduk. 2011 yılında yaptığımız çalışmada bir kurudun 5000 km kare kullandığını tespit etti ki bu İstanbul'un yüz ölçümünden büyük. Bozaylarda da aslında aynı etkiyi bekliyorduk. Türkiye'de böyle yapılmış birkaç çalışma var ama tam veriler yüzüne çıkmadı daha. Ee, biz şöyle bir şey öngörmüştük 2008 yılında. Ee, Türkiye'de özellikle Sarıkamış'taki ormanlar çok parçalı. Bütün aralarında çok büyük parçalar var. Mesela 14-15 kilometre açıklık alan yerler var ormanların içinde. Buradan başlayıp normalde Eski yazılar şöyle der: Sarı kamıştan biri ormanın içine girdiği zaman posafa kadar kafasına güneş ışını değmeden gidermiş. Ormanlar tamamını bu alanı kaplıyormuş. Biz de bundan yola çıkarak bu parçalı orman bloklarını birbirine bağlayıcı koridorlar oluşturduk ve bunu 2008 yılından beri Orman Bakanlığı ile olgunlaştırmaya çalışıyorduk. 2012 yılında bunun sonunda olgunlaştırdık ve bu protokolle bu devreye girdi ve 162 kilometre uzunluğunda Sarıkamış Ormanı'na, Posovo Ormanı'na, oradan da Gürcistan'a bağlayacak bir yaban hayatı koridoru ortaya çıkarttık. Hmm. Ve bununla ilgili ekolojik bir danışmanlık yaptık bakanlığa ücretsiz olarak e, <gülüyor> ve daha sonra bakanlık bize hep şunu soruyor, ya tamam bunu çizdiniz harita üzerine tamam da hayvanlar bunu gerçekten kullanabilecekler mi? Ee, Bizde yani yaptığımız modellemede başka bir alternatif yoktu neredeyse hayvanların o rotayı izlemesinde ve Uyduveris taktığımız avozaylardan bir tanesi 3 günde bizim izlediğimiz rotayı kullanarak Şamşat'a gitti, Artvin'e gitti hmm. ve bu da gösterdi ki bu hayvanlar gerçekten Karadeniz ormanlarına da gidiyorlar ve oradan tekrar Kars'a geliyorlar ve bunu yaparken de bu orman hattını kullanıyorlar. Ama bu hat boş olduğu için insanlarla sürekli karşılaşma riskleri var. Ve Bozay'ı bunu bildiği için açık alanları gece ormana, orman işlenişini gündüz yürümüş. Biz bunu oyunu verisinden görebiliyoruz. Bu da aslında bozayının insanlarla karşılaşmak istemediğini gösteriyor bize. Ama bu alanda bir orman koridoru olsa, 2 ya da 2 2 kilometre boyunda bizim koridorumuz, Bozay'ı buraya daha rahat bir şekilde kullanıp, Karadeniz ormanlarındaki besine daha kolay ulaşacak ve insanla çatışması daha aza aslında. Evet, harika. E, peki, o zaman şimdi bir müzik arası verelim. Sonra e, Kuzey Doğa Derneği'nin e, diğer araştırmalarını, mesela kuş gözlemciliği ve e, kuşları korumayla ilgili yaptığınız çalışmaları biraz konuşabiliriz. E, Emrah Çoban'la birlikte e, Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü'yle birlikte konuşuyoruz. E, müzik arasından sonra devam edeceğiz. you tight, keeps you putting No One's Gonna Know adlı parçayı dinledik. Tohumdan Hasat'a ekolojik yaşam programı devam ediyor. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. E, telefon hattında Kuzey Doğa Derneği'nden Emrah Çoban var. E, aradan önce bu e, Sarıkamış'taki boz ayılarla ilgili yapılan belgesel konuşmuştuk. Ve e, ayıların hani ağaçları hiç incitmeden meyve yiyişi. Veya e, güneşi doğudur, güneşin doğuşunu izleyişini konuştuk ama bunun haricinde diğer araştırmaları da. Şimdi size şunu sormak istiyorum. E, kuş gözlemci ya da kuş e, halkalama ve onları e, inceleme ile ilgili de çalışmalarınız var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Hı hı, tabii ki. Bizim e, 2006 yılından beri Kuzey Doğa Derneği olarak Kars'ta ve Iğdır'da kuşların halkalanması ve göç yollarının ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 55 bin kuşağı Türkiye halkaları taktık. E, bunu şuna benzetebilirsiniz. E, her biri bir plaka gibi. Her kuşun ayrı bir plakası var. Nasıl arabaların bir plakası varsa. E, biz tuşlara özel onlara zarar vermeyen sis ağlarıyla yakalayıp e, 15 dakika içinde ayaklarını halkayı takıp e, bunlar 0.1 gram onların ağırlığını ve düşüşünü etki etmeyecek şekilde halkalar takıp tekrar onları doğaya geri bırakıyoruz. Bu şekilde. Kuş göç yollarını ortaya çıkartıyoruz. Bugüne kadar bizim bu gördüğümüz bütün haritalar aslında bu yöntemle yapıldı. Ki bunun ilk başında, <gülüyor> ilk başları 100 yıl öncesine dayanıyor ve 100 yıldır yapılan bir çalışma bu. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu çalışmalar hala hazırda devam ediyor. Ve bizim buradan halkaladığımız kuşu, onlar da orada tekrar yakaladıklarında aslında yeni bir kuş göç notosu çıkmış oluyor. Ki hmm. bu haritaların tamamı, Eskiden bu şekilde hazırlanıyordu. Ama şimdi tabii uydu vericileri de var elimizde. Biz bu şekilde de çalışıyoruz. Net tehlike altında olan küçük akbabalara biz uydu verisi taktık Türkiye'de ilk defa. Ve Türkiye'nin ilk defa kıtalar arası göçünü izleme şansımız oldu. Küçük akbaba ilk bahar ayında yapmadığımız küçük akbaba sonbaharda e, sonbaharda Kenya'ya gitti. Kenya'da bütün kışı geçirdikten sonra tekrar Iğdır'a geri geldi ve yavru yaptı. Biz bunun göçünü An an izleyebildik ve yaklaşık 20 bin kilometrelik bir mesafeyi katetti bu bütün göçü sırasında. Bu da Türkiye'nin ilk kıtalar arası izlenmiş kuşu unvanını ona kazandırdı. Tabii ki küçük kuşları uydu verisiyle izlemek imkansız olduğu için henüz teknoloji bunun için çok e, ileri seviyede olmadığı için onlara sadece, sadece halkalar takabiliyoruz. Bu yaptığımız çalışmada da gönüllü arkadaşlara ihtiyacımız oluyor. 2014 yılının İlkbahar başvurularını şu anda gönüllü programımızdan kabul ediyoruz. Onlar karşısında geldikleri andayı bizim misafirimiz oluyorlar ve bütün masraflarını biz karşılıyoruz. 15 gün boyunca bizim Iğdır'daki ya da Kuyucuk'taki halkalama istasyonlarımızda kalıp bizlere yardım edip bir bilimsel çalışma nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir bunları öğrenip bizimle birlikte bu tecrübeyi yaşayıp sertifikalarını, katılım belgelerini alıp kendi okullarına, üniversitelerine geri dönüyorlar. Bugüne kadar dünyanın 33 ülkesinden bu şekilde insanlar bizim çalışmalarımıza katılma fırsatı buldular. Ve biz de onlarla birlikte bu heyecanla aslında yaşadık. O zaman bunu bir daha tekrarlayalım. Ee, yani e, ilkbaharda 2014'te e, 15 günlük, e, 15 gün gidilebiliyor değil mi? Yani minimum 15 gün kabul ediyoruz. Bunun bir başvuru formu var www.kuzeydoğa.org'da Oradan bu formu doldurdukları zaman... Biz onlara bir hafta içinde program uygunluğuna göre cevap veriyoruz. Ve minimum 15 gün olacak şekilde geldikleri zaman yol masrafları hariç karşı ulaştıkları anda bütün masraflarını biz karşılıyoruz. Yeme, içme, konaklama, evet, o zaman masraflarını biz karşılıyoruz. Ve onlardan sadece istediğimiz bize yardımcı olmaları ve onlarla birlikte yapmak istediğim şey bilimsel çalışmanın nasıl yapıldığını onlara göstermek aslında. O zaman kuş halkalama çalışmalarına gönüller aranıyor. Buradan da bildirelim ve şimdi başvuru e, zamanı. Aynen. Şu an ee, başvurumuz devam ediyor. Devam ediyor. Peki yaş sınırı var mı bunda? Yani 18 yaşında üstünde olmalarını e, oldukları zaman bir sıkıntı yok. Ama 18 yaşı 6 ise 13-14 yaşına kadar onların, ailelerinin özel izniyle onları da kabul edebiliyoruz. Peki. Ee, peki Emrah Bey bir de şunu sormak istiyorum. Acaba bu avcılıkla ilgili e, böyle bir yani daha çok bilgi, daha çok avlanmalarına yol açıyor mu? Öyle bir şey rastladınız mı hiç? Yok şunu aslında söyleyebiliriz. Biz kuşların hangi noktada konaklılıklarını bildiğimiz zaman e, o alanların korunması için daha büyük yaptırımlar uygulayabiliyoruz. Ha, o zaman yani siz gidip bir alana ya burada kuşlar varmış. Burayı korumamız lazım dediğiniz zaman pek çekici olmuyor ama bilimsel olarak bunu ispatladığınız zaman. Şimdi bizim mesela en büyük sıkıntımız Aras Kuş Cenneti'nin üstüne şu an bir baraj yapılma planı var. Biz bununla ediyoruz şu anda. Change Orta'da bununla ilgili bir kampanya yürütüyoruz. Aras tuzluca barajı yapılmasın, kuş cenneti korunsun diye. Çünkü alanda 286 tür kuş bugüne kadar tespit etmişiz ve 55 bin üzerinde kuşu halka takmışız. Ama bu alanın... Korunması gerektiğini söylüyoruz biz. Eğer biz bu çalışmayı yapmasaydık bu alanın korunması ile ilgili bu şekilde bir yaptırım uygulayamayacaktık. Hı -hı. Ve bu Türkiye'deki bu kuş cenneti ortaya çıkmayacaktı. Ee, bu çalışmalar yapıldıkça bunun gibi alanların önemi anlaşılıyor ve alanların korunması için de e, gerekli kurumlara biz önerilerde bulunuyoruz. Bu alanı korumamız gerekiyor. Çünkü bu alanda bu hayvanlar var. Bu yolları bu hayvanlar kullanıyor ve bunun için buranın korunması lazım. diye yani Dünyanın her yerinde yapılan çalışmaların ortak amacı bu aslında. Kuşların özellikle göç dönemlerinde dinlenmek ve beslenmek için kullandığı alanlar çok önemli. Çünkü onlar aynı bir benzin istasyonu gibi düşünün bu alanları. Eğer geldiklerinde o alanı bulamazlarsa muhtemelen o alandan daha fazla yere uzak gidemeyecekler. Çünkü bütün enerjilerini o alana göre ayarlamışlardır. Bütün beslenmelerini. O alana göre yapmışlardır ve büyük bir kayıba neden olacaktır bu da o alanı bulamamaları. Şu anda da Aras'taki kuş cenneti bu durumda. Eğer bu alan suvar altında kalırsa bu alanı kullanan binlerce kuş geldikleri zaman bir ilk ilkbahar ya da sonbaharında bu alanı bulamazlarsa bu alanda binlerce kuş belki yok olacak. Bunu şu an bilmiyoruz. Araştırmalarımız hala devam ediyor bununla ilgili. Peki bizler birey olarak ne yapabiliriz bu konuda? Yani hani gelip e, halkalama çalışmasına katılamayanlar ya da bu konuyla ilgilenenler ama bir şekilde destek vermek isteyenler. Yani Cumhurbaşkanımıza, Başbakan'a, e, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na e, ya da mektup yazabilirler bununla ilgili Change.org'tan kampanyamıza aracılığı kuş şereti yazarlarsa çıkıyor. Oradan Hı -hı. destek verebilirler. E, yapabileceğimiz şu andaki en iyi şey aslında en hızlı şekilde Karar vericilere bu alanın önemini daha etkin bir şekilde anlatmak. Peki çok az vaktimiz kaldı ama e, şu anda Türkiye'de e, tehdit altında olan türlerle ilgili kısaca bilgi alabilir miyim sizden? E, şu anda heh. Türkiye'de tehdit altında olan türlerle ilgili yapılması gereken en önemli şey aslında türlerin yaşadığı alanların korunması. Mesela bizim çalıştığımız diğer halkalama yaptığımız Kuyucuk Gölü'nde... ...227 tür kuş var... ...bunun 18 tanesi dünya çapının... Eski, ...tehlike altında... E, ...tür bazında bir şey yapmaktansa... ...alan bazında koruma yapmak... ...hem tehlike altındaki türü... ...hem de o türle birlikte yaşayan... ...diğer hayvanların korunmasını sağlayacaktır... ...Türkiye'de yapılması gereken bence önemli şey... ...bu tehlike altındaki türlerin... ...yerlerini tespit edilip... ...onlara göre o alanların korunması gerekiyor... ...ve birçok çalışmada... ...Türkiye'de şu anda bu yüzden... ...bu şekilde devam ediyor... Mesela 2-3 iki hafta, iki, hafta önce Türkiye'de 100 yıl sonra görülmüş yakalı toy tekrar Konya'da bir yaralı halde bulundu. Ve e, Konya Veteriner Fakültesi'nin tedavi altına alındı. Hı. Bizim de ortağı olduğumuz Kafkas Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'de kuşun yemek yemediğini ve durumunun kötü olduğunu öğrenince buradaki yaban hayatı rehabilitatör arkadaşımız Konya'ya gitti. Kuşun tedavi bakımını yaptılar. Geçen haftada kuş uydu verisi takılarak tekrar doğaya bırakıldı ve şimdi dünyada da e, Türkiye'de 100 yıl sonra görülmüş bir kuş şu anda adım adım takip ediliyor. Bunun gibi çalışmaların yapılması lazım Türkiye'de de. Ay çok teşekkürler ellerinize sağlık yani çok hem konuştuğunuz için ağzınıza sağlık ama aynı zamanda yaptığınız her şey çok değerli. E, yani umarım bu programda katkı sağlamıştır ama e, bu... E... İlkbahar aylarında yapacağınız gönüllü çalışmayı da e, tekrar hatırlatalım. Kuzey Doğa Derneği'nin çalışmalarına gönüllü olarak katılmak istiyorlarsa www.kuzeydoga.org adresine girerek gönüllü başvuru formunu doldurabilirler. E, eğer gelemiyorlarsa bile bize gene destek vermek istiyorlarsa Yine bu web sayfası içindeki bağış hesaplarını ve bağış butonlarını kullanarak da bize destek verebilirler. Tamam. Peki. Çok teşekkürler Emrah Bey. İyi Emrah çalışmalar. Çoban, Kuzey Doğa Derneği'nin bilim koordinatörü. Çok sağ olun. Kolay gelsin size. Sağ olun size de. Programı kapamadan önce ekolojik pazarları hatırlatayım. Bugün Bakırköy, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü. Pazar günü de Kartal'da ekolojik pazarlar açık olacak. Yine sabah 7'den itibaren tüm mevsim... Ekolojik ürünleri ve aynı zamanda temizlik malzemeleri vesaire evinizin tüm ihtiyaçlarını organik veya doğa dostu e, edinebilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.